Sır Sen ey gözümdeki sır Eşyadaki bilmece Yapraklardaki çiğin Efsunlu göz kırpışı Yıkanışı toprağın yağmur bereketine Ve gizemli suların kıvrım kıvrım akışı Kelebekteki fıtrat Soylu zikzak dokuyuş Çiçeklerde rengarenk, somutlaşan armoni. Yıldızlardaki gelge, söyle kimin nakışı. Neylerle bulutlara inilti sunan nefes. Belki de notaların sonsuzluk yakarışı. Sen ey gözümdeki sır, eşyadaki bilmece. Çözemedim ruhumda sessizce haykırışı. Nedir günün geceyle tükenmeyen yarışı? Gerçek ne? Hayal ne? İyi, kötü, doğru ne? Ateşteki yakan şey soğuk yapan ne kışı? Görünmez yollar mı var semada iklimlere? Göçmen kuşlar şaşırmaz bulurlar yollarını. Ya merhamet denilen damarların atışı, ya da o merhametin sıcak, müşfik sarışı, sen ey gözümdeki sır, eşyadaki bilmece, Gönlümde hep çoğalan, katmerleşen sorular, Zihnime geçirilmiş dev bir değirmen taşı, Nedir nefes almaya beni zorlayan kuvvet, Kalbimin sorumsuzca ritmik nabız atışı, Dünyaya istemeden gelişimin sebebi, Düşünmek, düşünmek bir de sahi ansızın ayrılışı, Yok, yok tesadüf değil, olmuş olan olacak. Rabbim anlamlandıran, anlamsız yaşayışı.